İyi pazarlar, Terra Incognita'ya hoş geldiniz. Bu hafta, bu pazar e, sevgili arkadaşım, e, Maa'nın Tınısı'nın e, programcısı Hakan'la beraber Barış Manço'yu anıyoruz. İki program beraber. Sabahliğin e, Hakan hangi albümde bitirmiştik? Ee, Nicti Chopper'dı galiba. Evet, yurt dışında Barış Manço olarak yayınlanan, Türkiye'de Nicti Chopper isimli yayınlanan albümle e, noktalamıştık ilk bölümü. Ama ondan önce bir özet yapmak gerekirse işte 60'ların sonlarında kaygısızlarla beraber yaptığı iki şarkı çalmıştık. Ee, daha sonra e, Dağlar Dağların alternatif bir versiyonunu çaldık pek bilinmeyen V isimli bir grupta kaydetmişti Barış Manço. Daha sonra 2023 albümüne geçtik. Fuat Güner'i telefonla aradık evet, kayıt aldık. Fuat Güner konuğumuz oldu. Bir beş dakika onunla konuştuk. Kaygısızlar dönemiyle ilgili Barış Manço'nun. Çünkü Kurtulun de biliniyor Barış Manço. Ama doğru Ama, ilk dönemi, ilk evet, ünlü olduğu Dağlar Dağlar ee, Zaman 68 70 Kaygısızlarla da önemli bir birlikteliği var. Tabi birkaç grup daha var. E, o yıllarda beraber oldu. İşte 2023 Kurtulun Ekspres'de yaptığı ilk albüm zaten. Kendisinin de ilk albümü. Oradan aynı atlı uzun çalışmasını çaldık. Vur Ha Vur isimli 45'liyi 45 çaldık. O kadro ee, değişikti hatta. Gitarda e, Fehiman Uğur Demir vardı. Evet. E, mizahi bir şarkı o Tavuklara Kış'te. Hmm. E, Ünlü Lambaya Püfte'nin enstrümental versiyonu yine o albümde e, vardı. Onu çaldık. İşte sonra Nick The Chopper albümüne geçtik. Oradan Lonely Man. Lonely Man evet. Ve Raydon Miranda ile bitirdik. Şimdi, Şimdi sene 79 evet. yeni bir gün. Yeni Bir Gün albümü de en iyi, en ünlü, en çok hatta çok popüler şarkıları da içerisindedir. Birçok popüler parçası da vardır. Mesela herkesin bildiği anlıyorsun değil mi? Yeni Bir Gün, evet. O albümde. Bir de şöyle bir şey de söylemek lazım. Barış Manço bu albümü double albüm olarak tasarlıyor ilk başta. ...hatırlarsan o yıllarda duvolun ...dünyayı... ...79 doğru. Evet, kasıp kavurduğu yıllar. O da double bir albüm. Barış Manço da böyle konsept bir albüm yapmak istiyor. Aslında double çıkmadığı halde... ...yine albümde bir konsept albüm havası var. Yeni bir gün evet. evet. Bir kelebeğin ömrü gibi böyle bir evet. şey vardı. Bu da Barış Manço'nun ne kadar dünya trendlerini... ...yakından takip ettiğinin bir göstergesi bence. O albüm... ...hatta ben... Daha önce Kurtan Ekspres elemanlarıyla sohbet ettiğimde bayağı bir orta, yani 5-10 gün kapanıyorduk evlere tartışıyorduk beraber. Yani bir ensemble olarak bir kolektif bir ürün açıkçası. Evet. Yani bir aranjör olup işte partisyonları verip gruba çaldırmıyor herkes fikrini söylüyor. Evet, Bir aranjeyi beraber yapıyorlar ama o, o zaten kayıttan belli ediyor kendini müzik kalitesinden O belli eden kayıtlardan bir tanesine dinleyelim Dinleyelim ee, şey şu 2024 mü? Evet 2023'ü dinlemiştik sabah ee, aslında 2024 ve 2025 şeklinde bir sonraki albümde de 2025 var çünkü 2025'i ben çalmıştım ee, o da iyidir Evet bir üçleme yapıyor işte bu üçlemenin ikincisi 2024'ü dinleyelim şimdi Yeni bir gün albümünden dinledik 2024 bir önceki albümde de 2023'ü çalmıştık Evet yine nefis bir senfonik rock tadında Dramatik bir bir... tüm piyasa <gülüyor> var, iş, evet. işlerine aykırı yine Evet o genel geçer <gülüyor> piyasa kurallarını evet. tamamen ters yüz eden ama tutu, tutulan da bir albüm ayrıca. Tabii. Yani onu da başarıyor. Müzik kalitesi hani tam tersi diye konuşulur ya her zaman yani. Bir birçok kişi mesela Barış Manço'yu yakından takip eden müzikseverler, bütün e, diskografisine hakim olan insanlar bunu en iyi albümü olarak çok kişi e, evet söyler öyle. yeni bir günü. Doğru, ben 81 dekini de çok severim. Evet. Gerçi. Mesela sabah dinlettiğimiz e, "Flower of Love"ın e, burada Türkçe'si var, bir selam sana gönül dağlarından şeklinde. Ha, doğru, doğru. O çok öyle parçaları bir İngilizce, bir Türkçe. Evet. Akustik gitarla. Ama gitarlar, düzenlemeler çok farklı oluyor. Evet, farklı oluyor. Yani ayrı besteler gibi oluyor. Mesela e, kol düğmelerinin İngilizcesi de vardı, değil mi? Bakın. Bizim gibi ismiyle ilk kaygısızlar da değil Türkçe. de doğru evet. ha, Türkçe ama Hı. şeyi farklı. Onun mesela en iyi bence yorumu 83'teki evet. Estağfurullah. Ya ne hatımsalbimdeki. Şimdi parçayla. burada da buradaki kadroyu yazıyorsan. Kadro istiyorsan... Barış yani Kurtulan Ekspresinin daha oturduğu bir kadro. Artık bundan sonra çok az değişiklik oluyor. Doğru. Burada zaten çok kalabalık bir kadro yok. Klasik bir rock formasyonu var. Davul, bas, gitar, Hı. klavye. Kadroyu söyleyelim Perküsyon'da Vurmalılar'da Celal Güven Bas gitarda Ahmet Güvenç Davulda C Caner Bora Klavyelerde Kılıç Danışman Ki buradaki katkısı büyük bence Değil mi Hakan? Evet büyük İşte bir tek klavye bundan sonra hep değişecek Onun dışında işte Caner Bora Davul Danışman Celal evet. Güven Perküsyon, Bas, bas ve... Ahmet Güvenç Gitar Bahadır Akkuzu Bu dörtlü Kurtulan Ekspresi'nin artık Demirbaşı oluyor Doğru. Bahadır Akkuzu'nun ilk kaydı bu albüm zaten evet, Fuat Güner onu tavsiye etmiş Kurtulan evet. Ekspresi ee... ve Barış Manço'yu Kurtulan Ekspresi Alması Doğru. için 78'de giriyor 79'da bu ilk kaydı Bahadır Akkuzu'dan da bir Zaten evet. telefon edip Biraz hoşbeş etmiştik Sohbet etmiştik istiyorsan onu bir dinleyelim. Dinleyelim. Bahadır Bey, Barış Manço ile tanışma ne zaman başladı? Ne zaman gruba girdiniz? E, 1978'de Barış abi ile tanıştık. 78 yani giriş çektiğimde zaten Fuat Güner vasıtasıyla oldu. Fuat abi, yani Mazhar Fuat'taki e, Fuat Güner. E, Barış abiyle o zamanlar o çalıyordu gitarı, ve Ekspres'te. E, fakat o tabii artık şey, onlar e, Mazhar Fateskan projesine girmeye başlamışlardı. Ayrılması gerekiyordu. Onun üzerine Barış abi işte, var mı biri diyebiliriz. O zamanlar <gülüyor> bir dört adam diyerek grubumuz vardı. Hı. Beni tavsiye etmiş. Sonra 1978'de Barış abiye gittim. Tanıştık, o gün başladık. O bugün devam etti. Evet. Ee, i̇lk albüm o zaman 79'daki yeni bir gün herhalde. Evet aynen o. İşte o albümü çalışarak o, geçmiş, o albümü yaptık. İyi bir albümdür. Onun kayıtlarından biraz belki söz edebiliriz. Tabii güzel güzel albüm. bir albüm o. Ka ne kadar sürdü kayıtlar? Valla yaklaşık olarak benim hatırladığım ee, tahmin ediyorum bir 6 ay kadar sürdü fakat bunun 3 ayı çok yoğun geçti hmm. her gün olarak geçti hmm. şey e, Türkiye'de miydi e, yurt Türkiye'de dışında. İstanbul Ses Kayıt diye Düyal Karagözoğlu o hmm. zamanlar Tom Maist'e de Düyal hmm. ee, Duyal Düyal o zaman kayıtları yapmıştı ee, yani Taksim'le Şişli şey, Nişantaşı arasında bir yerdeydi ama tam olarak çıkarttım. Yani sizin radyoya yakın bir yerlerdi. <gülüyor> Orda, oradaki kadro pek e, en böyle değişmeyen kadrosu gibi bir şey kurtalan Ekspres'in herhalde. Evet değişmeyen kadro diyebiliriz. Bu kadronun en e, en da, verimli kadro belki diyebiliriz. Davulda Caner Bora, bas gitarda Ahmet o Güvenç. O zaman Caner Bora vardı evet. Ben geldiğimde Caner Bora Davuldaydı. Ee, Kılıç Danışman vardı. Ee, saksafonda e, Oktay Aldoğan vardı. Ee, Ahmet Güvenç vardı. Bir ben vardı. ben vardım. Bir ara ondan sonra galiba Serga, Serdar Akatlar, Serdar Ertük girdi. Serdar Akatlar geldi, Serdar Ertük girdi, Serdar Kalafadoğlu. Üçlü nefesli yapmıştık o zamanlar bir ara onu yaptık. Sonra o kadar çok eleman değişti ki. Uh -huh. Yani tahmin ediyorum herhalde bir 70-80 100 civarında <gülüyor> eleman değişmişti. Fakat işte içimizde ee, 17 yıl önce şu andaki formasyonumuzda formasyonumuzun düzüne girdik işte e, eser taşlayan Cihangir Akkusun ilavesiyle beraber e, şey yaptık şu andaki kadro ama daha e, küçük bir kadro Davul, bas, gitar, klavye herhalde evet o kadar artık dört yani biraz daha rock sistemi ağzı içinde çaldığımız için e, artık dört yeterli görüyoruz Barış Manço'nun müzisyenliği de baya yani kayıtlarda klavyeleri çalardı herhalde bildiğim kadarıyla e, Barış abi o zamanlar şey vardı. E, Tabii bunu pek arkadaşlarımız hatırlayamayabilirler ama e, Roland'ın SH-2 diye bir keyboardu geldi. yani yani e, synthesizer'ı gelmişti. E, Hemond'umuz vardı, malum C3'ümüz vardı bir tane. Hı hı. Sonra Fender Rhodes'umuz vardı o dönemlerin önemli hazinelerinden. Bir, bir de E-M-I diye o zaman polipolik bir synthesizer gelmişti daha polipolik dediğimiz e, 4 sesli de sistemlerdi. Yani şimdi diğer bir bütün tuşlara baktığınız zaman ses çıkıyordu. Sadece bir tuştan ses çıkıyordu. İşte bize gelen E-M-I böyle ee, telefon santralı gibi bir şeydi. Onu kullanıyorduk o zamanlar. Ondan ancak 4 yani tane ses şey çıkartabiliyorduk beraber. Bir, bir de internette ben dönenceği araştırırken oradaki klavye, ah klavye diyorum gitar soloyu. Siz evet. mi çalıyorsunuz? Fehiman Uğur Demir mi çalıyor? Öyle bir ikilen bir değişiklik. Bir... Ee, dönenceye ben çalıyorum. Fehiman o zamanlar grupta yoktu. Aha, aha. Fehiman ee, benden daha önce bu grubun içinde yer aldı. Fakat e, hal halı Fehiman'la beraber e, e, Nazan Şoray'a çalmış olduğumuz halı Fehiman'la beraber çalmıştık. Bir tek Fehiman'la bizim beraber çaldığımız nokta orasıdır. Ondan sonra beraberliğimiz sadece e, bir iki defa sahnede oldu. O kadar iyi bir dostumuzlara var. Barış Manço sahnede nasıl derler? hani iyi bir frontmendi değil mi? Ee, sahneye hakim. Çok muhteşem bir frontmendi. Yani, Seyirci avucunu sınırlar. E, Barış Manço'yu söylemem birazcık aslında size e, hani benzetme yaparsam rock dinleyicileri çok Hı -hı. daha iyi anlayabilir. Ee, Freddie Mercury gibi. Anladım. Yani, yani biraz o alakopu tarzı var. Yani sahneye, seyirciye çok güçlü bir hakimiyeti dinleyici olan bir insan. Ee, bir sahne veya kayıt böyle bir hoş bir anınız var mı Barış Manço ile ilgili? Efendim? Sahneden e, ilginç bir anekdot veya kayıtlardan ilginç bir anekdot Barış Manço ile ilgili çok vardır belki ama... he. Bir anda aklınıza gelebilecek. sadece neler vardı tam duyamadım. Yani sahneden veya kayıtlardan Barış Manço ile ilgili ilginç güzel e, bir anekdot, bir anınız çok Vallahi vardır büyük sahneler, ihtimalle. sahneden bir sürü şeyler var. Ee, sahne açısından önemli olan noktalardan bir tanesi beni çok ee, Barış biz, Ben Barış abiye vokalca yapıyordum Hı -hı. E, konserlerde. Bir gün benim gitarda veyahut da mikrofonlardan birinde kaçak varmış farkında değilim. Barış abi de bir, İzmir'de bir, bir konser sırasında <gülüyor> sahnedeyiz. Öyle bir çattı ki bize e, elektrik kaçağı varmış. İkimiz birbirimize hmm. dokununca Bir onu çok iyi hatırlıyorum. Benim dudaklarım yapmıştı. <gülüyor> Mikrofona çarşı çekince Barış abi fırladı yerinden ben fırladım. Ben attım. Gitar mitar boptu düştü yerlere. O o öyle bir ilginç bir şeyim olmuştu. Hatıramı olmuştu. Biz fazla tutmayalım sizi o zaman. Çok teşekkür yani, ediyoruz kırmadınız bizi. Rica ederim. Ee, görüşmek üzere tekrar. Ee, görüşmek e, üzere diyorum. Açık Radyo zaten benim kalbim bir radyosu. Ardışta ben de orada birkaç kere program yapma şerefine nail oldu. İnşallah, inşallah bir daha beraber de yaparız. İnşallah tabii her zaman. yani Bizim için e, Türkiye'de iyi şeyler yapan herkesler her zaman kalbimiz üzere. Ve elimizden ne geliyorsa kalınca kararıncı yapabilecek durumdayız. Çok teşekkürler. Bahadır Kuzu'dan dinledik bazı hatıralarını da. ...dinleyebilirdik esasını bir daha çağırabiliriz Bahadır Akkuzu'yu. Şimdi evet, 79'dan 80'e. 80'li yılları atlıyoruz artık. Sözün Meclisten Dışarı albümü var 81'de. O da çok önemli albümlerden bir tanesi ama... ...ondan önce istersen albümlerde yer almayan bir parça... ...Barış Manço'nun Nazan Şoray'a verdiği Halhal isimli evet. parçası... Ki 40... Hal hal galiba pardon Hakan ilk Nazan Şoray söyledi galiba evet, değil mi? Evet daha sonra Barış daha Manço söyledi. Daha sonra söyledim. albümde çıktı. E, albümde çıkmadı 45'lik olarak ha, 45. e, yayınlandı. İşte o 45'liğin diğer yüzünde de ilginç bir şarkı var galiba. Eğri Eğri ismiyle çıktı. Biraz şey gibi nasıl derler? Tekerleme. Tekerleme gibi eğri eğri, büyürü büyürü, eğri büyürü ama yine de doğru. Evet dinliyoruz. and Radyodan herkese merhaba Tekrar e, programda Barış Manço'nun e, Eğri Büğrü'yü dinledik 1980'de Hal Hal 45'liğin ikinci yüzündeydi 81'de yeni bir albüm geliyor Sözüm Meclisten Dışarı bu da çok popüler bir albümdür. Popüler ve önemli bir albüm. Ee, mesela ünlü, gülpembe ve dönence gibi şarkılar bu albümde var. Doğru. Ee, ben o zaman ilkokuldaydım. Ee, Piyeste, mezuniyet piyesinde de arkadaşım eşeği söylemiştik. <gülüyor> evet o da bu albümde. Da. Ee, hatırlarsam bir de rap formatında bir de e, Barış Manço'nun söylediği bir şarkı var ünlü. Hani kendimi hıyar gibi hissediyorum. Doğrasalar cacık olurum Akdeniz'e. Evet, teatral bir şey. Evet. Kale e, sözleri işte Hı, o ünlü bu albümdedir. Sözün meclisten dışarı. E, 12 Eylül'den sonra Bahçede Hanım Eli. E, Barış Manço'nun iyi kalbimi sanki biraz da hani çok politik biri değil Barış Manço ama biraz ama, bu sözlerle gönder ama galiba biraz sözler doğru. Evet. Orada şimdi burada ne çalsak esasında çok bilinen parçalar ama ben ya albümün açılışıydı ya da B yüzünün açılışı. Açılışı. Ee, Alla Beni Pulla Beni. Evet. O bayağı iyidir. Orada da vokalde daha sonra da beraber kayıt yapmıştı. Deniz Tüney. Evet. Vardı galiba akrabası. Mançoloji albümünde tekrar okudu aynı parçayı. Evet. Ee, o parçayı dinleyelim o zaman. Alla Beni Pulla Beni. Girişi de oldukça evet, güzeldir. Bas ve davul çok güzeldir. Gök kubbeyi Yerlere çalarım yar, Canım iste canım Bire sana kurban yar. Dağlar taşlar uçan Güneşleri söndüreyim yar Çıra gibi uğrunda ben yanayım yar Canım iste canım bile sana kurban yar Canım bile sana kurban Alla Beni, Pulla Beni ile 1981'deki Sözüm Meclisten Dışarı albümüyle devam ettik. Bu albümde kadroda birkaç değişiklik var. Daha doğrusu klavye yine dediğin gibi değişiyor Hakan. Klavyede Kılıç Danışman gidiyor. Nejat Tekdal geliyor. Nejat Tekdal'ın da yani aratmıyor diyebilirim Kılıç Danışmanı. Bayağı evet, iyi burada. Hatta buradaki. dönencinin ana, medolis, ana melodisinin bestesi e, Nejat, Nejat Tekdal'a Tekdal ait. E, o yıllarda hep işte çalınan e, Enstrümanları yazarken e, Modelleri markaları filan da yazılırdı Burada Barış Manço da klavye çalıyor Mesela yazmış Fender Rhodes Piyano, Mini Moog Arp Omni 2 e, Polifonik Roland SH3A Gibi hep böyle ayrıntılı Evet, markalı. evet. Şimdi herhalde hep aklıma geliyor şimdiki Klavyelerde hep böyle software'ler var. Burada herhalde evet. şu anda çıksa bir albüm pluginleri yazacaklardır. <gülüyor> evet doğru. Ee, burada bir de e, nefesli kadrosu var. Serdar Ertürk ve Serdar Akatlar. Ee, evet iki... çift nefesli. Çift Konserlerde nefesli. de o şekilde çıkıyorlar. Hatta çoğu zaman şu an Kurtalan Express'in elemanı olan Cihangir da e, katılıyor. Çift bateri oluyorlar. 81'de var mıydı Gir ama birkaç sene sonra 83'ten, 83'ten itibaren, itibaren olduğunu hatırlıyorum ben Doğru bir de burada Şehrazat'ın Korsakoff'un Şehrazat'ın bir yorumu vardı Evet İlk çaldım ilk programdaki Suzan'la. Evet sabah burada. ilk açılış parçası Suzan'la işte onun daha sonra Şehrazat olarak tekrar bu albüme koyuyor. Önden bir Korsakoff'un evet, işte bu Şehrazat'ı Tam Şehrazat bir senfonik çalışma oluyor. O yüzden burada da işte bir yaylı bu Afagot da var, violonsel var, 3-5 tane de ayrıca konuk sanatçı var. İstiyorsan 81'deki albümden bir parça daha dinleyelim mi? 83'e mi geçelim? 83'e geçelim çünkü daha çalacağımız şeyler var. 83'te de önemli bir albüm, Estağfurullah nehatimizde. Ne Burada şöyle hatırlarlar dinleyiciler. O yıllarda TRT'de en çok çalan bu albümden Halil İbrahim Sofrası ile kol düğmelerinin yeni versiyonu, versiyon. senin demin Hı -hı. bahsettiğin. Ee, onlar bu albümde yer alıyor ama bence albümün lokomotif şarkısı e, o yıllarda TRT denetiminden geçmediği için e, geniş kitlelerle buluşamadı ve çok iyi bir şarkı tam bir rock şarkısı zaten. Açılış parçasıydı galiba değil mi? O Yok de... açılış değil parçası mi? Halil İbrahim sofrası. Hmm. Yani üçüncü şarkı a yüzünün e, Barış Manço hafızam beni yanıltmıyorsa Erevizyon içinde bu parçayı hazırladı ama e, o da finallere kalınmadı. Zaten ee, bu yüzden e, o işi de kapattı barışmanca yani çok küstü evet katılımını ee, şeyi işte bu e, müthiş şarkıyı dinleyelim istersen Kazma <gülüyor> 40 yıl hatırı var Diyeceğim o ki Kişi yetinmeli Yaşam dediğin Kısacık bir çizgi Namus şeref olur Hepsi güzel ama En önemlisi Helal alın teri Komşunun tavuğu Komşuya kaz görülür dersen Kaz gelen yerden vin dostlar Kazmayı dinledik. Estağfurullah ne attığımızda albümünden. O yıllarda TRT denetiminden geçmediği için geniş kitlelerle kavuşamamıştı. Bu müthiş bir şarkı. Ee, buradan bir şarkı daha dinleyelim. Bal Sultan bence evet, iyidir. çok uygun. O da en güzel bestelerinden bir tanesi. Albümde nefis bir soft rock e, yorumu var. E, şarkı sözü olarak da Barış Manço'nun böyle töre ilişkilerini, Anadolu'daki kadının durumunu Böyle eleştirel bir tarzda baktığı bir çalışmadır. İşte çocukluk nedir bilmeyen nasıl çocuk hmm. baksın ki diye dizeler var. Çok önemli bir şarkı bence Barış Manço diskografisi içerisinde. Onu dinleyelim istersen. Tamam bunu çalmasaydık bir de benim favorim şeydi gene uzun isimli. Aslan Yürekli Richard'ın. Nasıldı o? Şöyle Selahattin Eybi'nin yeğeni Aslan Yürekli Rişan'ın kız kardeşine karşı. Bu da enstrümantal ama çok Güzel, bir çalışma. Güzel böyle oryantal güzeldir o da. Evet. Onu hep programlarında kullanırdı 7'den 77'de. Evet Fon olarak. Daha çok Orta Doğu'yu <gülüyor> gezerken <gülüyor> herhalde. Evet. O zaman neyse Bal Sultan'ı dinleyelim. Evet dinliyoruz Barış Manço ve Bal Sultan. Baslamıştı Al Sultan Bakmaya kıyamazdım Öyle güzeldi Al Sultan Bir sabah dediler ki Gelin oldu gitti gurbete Bal Sultan Yüreğime düştü ateş inanmak zordu Bal Sultan Her damla Yağmurda Sen varsın Bal Sultan Her tüten Yine sen Al sultan Aşk ateşiyle yanmayan Nasıl ocak yaksın ki Çocukluk nedir bilmeyen Nasıl çocuk baksın ki Duydum ki dalından kopmuş gül gibi solmuş gurbette bal sultan Altın kafesteki bülbül gibi susmuş bal sultan O gün bugündür tatlı bir rüzgar eser burbette Bal Sultan ve karanlık gecelerde ışıl tüm yıldızlar. Hal Sultan'ı dinledik 1983'teki Estağfurullah Ne Haddimizi albümden. Bas gitarda Ahmet Güvenç bayağı iyiydi yine bu parçada. Evet. Klavyeci konuştuk saniye. Klavyeci yok grupta bu sefer bu albümde. Klavyelere Büyük ihtimal yine Barış çalıyor. Barış Manço evet, çalıyor. E, klavyeyi şimdi 85'teki 24 ayar Manço albümüne geçiyoruz ve buradan iki parça dinleyip bu alma programını tamamlayacağız. Neden bundan sonrasına devam etmiyoruz? <gülüyor> o da bence şu, yani bunu açık konuşalım. Bu albümden sonra Barış Manço'nun gerek söz yazarı, gerek besteci kimliği konusunda üretkenliği aynı şekilde devam ediyor. Yani hiçbir eksilme yok. Çok güzel eserler veriyor yine. Ama Aa. bir grup adamı kimliği geri plana itiliyor. Yani bundan Aynen. sonra daha piyasa işine göre düzenlemeler yapıyor O yıllarda bütün... Sanatçılar neredeyse eskiden kaliteli işler yapmış bütün sanatçıların düştüğü tuzak mı diyelim? Yani... Ama biraz da herhalde Barış bunda şeyin çok etkisi var. Barış Mancı bundan sonra televizyon programlarına başlıyor ve orada da çok başarılı oluyor. Çünkü çok iyi bir iletişimci kendisi. Hmm, doğru. Ee, Şeyde onun... Müziği ikinci plana attı. Ee, Süz ya da belki daha fazla artık vakit harcayamıyor. Yine albümler yapıyor çok güzel besteleri sö sözleri var. Ee, ama e, o televizyondaki başarısı belki işte bu şeyi geri plana itmiş oluyor doğru. Bunu da burada e, kaydetmek lazım Şimdi 24 Ayar Manço albümü bir özelliği var e, Bahadır Akguzu askere gidiyor ve albümün kayıtlarında yer almıyor Dışarıdan da bir gitarist getirmiyorlar Getirmiyor yani. ee, Albüm gitarsız Evet kaydedildi. gitarsız kaydediyor ama burada... Bu sebeple de doğru e, burada yeni bir klavyeci var Belçikalı Jean-Jacques giriyor gruba. Evet o Ke hem Bağdın'ın e, yokluğunu Yükünü e, çekiyor, çekiyor doğru. Bir de senin Belçika'daki kayıtlarını Belçika'daki da... Belçika'daki kayıtlarını da ben buldum. 1971'de ve 72'de iki albüm çıkarmış. Recreation diye bir grup. Klavye ağırlıklı bir ELP sound'u var. Emerson Laykem, Palmer gibi. E, bütün besteler onun. E, Baya klavye'deki maharetlerini daha 71'deyken göstermiş. E, Belçikalı bir müzisyen. Ve ben çok favori müzisyenlerimden. Ben canlı seyettim onu. Sen de seyettin sanırım. Evet, yani çok önemli birisi. İyi bir müzisyen de. Ama yine şimdi hemen parçaya geçelim. Zamanımız da ilerliyor. Bu albümde çok önemli bir parça var. Lah Burger. İstersen onu dinleyelim ilk önce. Dilemez yalnız emreder. da yolcu <gülüyor> açtan Kıda bir ayrında içbesini bilene çapta bir şekerde bir tokum diyene şalda bir çuha da bir, bir giyesini bilene Güzel de bir çirkinde sevdi. Demek, yeni bir dünya demek Aç gözünü hoş geldin lahmur gelmemek Onlar erdi burada, kerevet bize kaldı Geri dinledik. Bir parça daha çalırız dedik ama vaktimiz yetişmeyecek. Ben e, o zaman bir sonraki programda Abbas Yolcu'yu da çalacağım. Jean-Jacques Falas'ın bestesi. Evet. Neyse bu kadarmış. iki saat ancak bu kadar sığdırabildik. E, Barış Manço'ya yandık. Çok teşekkürler ee, Hakan. Ben de teşekkür ederim. E, tekrar inşallah böyle programlar yaparız. Yaparız yaparız. Herkese iyi pazarlar. Görüşmek üzere. İyi pazarlar.